Şimdi bu e, nosyonla işimizi e, bitirebilmek için geçen haftanın aksine e, oldukça zor bir e, refleksiyona davet etmek isterim sizi. E, bence e, bakış açısı mefhumunu e, tartışılabilir diye bir tür doruk noktası e, Spinoza. <gülüyor> bakış açılarının çoğulluğunun esas düşünürü e, muamelesi yapabiliriz. E, Okuyuken e, bunun etikasında e, bakış açılarının bir tür problematize e, edilişiyle e, karşılaşıyoruz. Bunu bir örnekte ama oldukça zor olacak bir e, takip edilmesi oldukça zor olacak bir e, örnek çerçevesinde açmak e, i̇stiyorum bu e, seans çerçevesini. E, Lacan diye bir psikanalizci var, psikanalizi ciddi e, devirmleştirmiş bir adamdır e, ve e, bir anlamda Freud'un e, arzu ve aşk kuramını e, tuhaf bir yönde yeni demiştir. Lacan'ın düşüncesi. E, Freud için e, Aşkın varoluşu, yani sevginin varoluşu böyle bir libidinal bir arzu düzenine bağlanıyordu. Arzu düzeni açıkça söylemek gerekirse bende eksik olan bir şeyi başkasını da aramam demektir. Bende eksik olan bir şeyi. Ama o zaman acaba o sevilen kişi karşı tarafta... Ne durumdadır? Onun bakış açısı nedir? E, bu tartışmaya e, verdiği çok radikal bir e, cevap var. Bir formül. E, her şeyden önce. E, sevmek diyor. Bizini sevmek. Kendinde olmayanı vermektir. Donese con yani Sevmek kendinde olmayanı vermektir. Ve bu sevme anı bunun gerçekleştiği e, an aşkın yüce anıdır işte. Roman süblim. Buradan ne anlamalıyız? Yine belki lakanla uzaktan paralellik içerisinde düşünülen Zakteri'de konuyu dostluk ve cemaat meselesi etrafında, yani bir tür sevgi bağının, cemaat bağının ve bir tür sosyalleşmenin buna bağlı olarak nasıl yeniden düşünüleceği tartışmaya giriştiği bir yerde antik çağdan beri artık pek düşünmediğimiz bir tür dostluk modelini söz konusu olduğunu hatırlatır. Bu dostluk modeli filia, Sevgi. Yalnız Yunanlardan beri ısrarla işte Kikeron'un Aristo'nun etikası özellikle ödemliği Etikası çerçevesinde ya da Dostluk Üzerine Gikero'nun e, e, kitabında her zaman sevgiyi seven kişinin bir özelliği olarak, sevilen kişinin bir özelliği olarak görmek istemeyen bir favor e, hakik. E, buna göre Antik Yunanlılar için, Antik Yunan kültürü ve uygarlığı için belki de Orta Çağ'da da bu modelin devamı söz konusuydu. E, seviyor olmak Seviliyor olmaktan üstündür. Burada anlaşılmayan bir şey yok. Neden üstündür diye e, sorduklarında, Sokrates'inden, stoğacılarına, ortaca düşünülenden, kadar, dostluk üzerine Düşünmüş olan, sevgi üzerine düşünmüş olan. Herkesin kafasında büyük bir açıklık var. Gerçekten. Metafizik bir açıklık. Neredeyse. Çünkü seven kişi sevdiğini bilir. Farkındadır. Duygulanmış olduğunu, bir sevgiyle duygulanmış olduğunu bilir. Sevilen kişi ise bunu asla bilmek zorunda değildir. Bilmediği bir şeye maruz kalmıştır. Bu da kötü bir e halidir. Spinoza'nın bütün öğretisi e yine bu düzenin içerisinde. E bir tür sevgi doktrini e diyelim ve sö e söylemeliyim ki bu psikanalitik bir sevgi doktrini değildir analizinde ötesine geçen ya da bu varsayımın sevgiye dair altını çizdiğim orta çağlarda da hakim olan e, varsayımın bir nevi aşılması. E, ve bakış açısı nosyonu e, üzerindeki yürüttüğümüz tartışmayı gerçekten bir doruk noktasına getiriyor. E, sevgi doktrini çünkü e, Spinoza'nın e, bütün e, düşüncesi Lakan'ınkinin aksine, Lakan'ın ya da Freud'ınkinin e, aksine belirli bir noktada e, arzuyu bir tür eksiklikle damgalayan e, düşünceyi imkansız kılma projesidir. E. Çünkü arzu insanın özüdür. İnsan bir özelliği değildir, insanın özüdür. Yani. İnsan olma e, arzu duyma demektir, istek. E. Yani yanımda noktasından Yavaş yavaş konuya girmek istiyorum. <Gülüyor> i̇stiyorum. Üçüncü kitabı. Yine Natura pektu. yani Duygulanışların kökeni ve doğası nedir? Bunu anlamaya çalışıyor. Son derece ikna edicidir. Bu. <Gülüyor> Çünkü çok günlük yaşam içindedir. <Gülüyor> <kardeşlerim var>. Orada <Gülüyor> merkezi bir önerme var. Kitabın içerisinde 41 numaralı öner. Üçüncü kitabın 41 numaralı önermesi. Bu çevirinin oldukça kötü olduğunu düşünüyorum. Yanlışsız bir çeviri. Aziz Yardımlı'nın yaptığı. Ama başlığı yanlış. Törebilim değildir. Kötü çağrışımlar. var. bir şey. Bir de aşırı öz çevresi var. Eğer okumak isterseniz e, etikayı. Belki daha kötü ama daha samimi bir e, çeviriyi Hilmi Ziya yapmıştı. Piyasaları zor bulabilirsiniz. E, ama e, burada az yardımlı iyi bir, bir şey yapmış. Latincesini de vermiş. İşte de. Bu 41. önerme şunu söylüyor. Başkası tarafından sevildiğini hayal eden. Ben değiştiriyorum. İmgeleyen demek istedim. Başkası tarafından sevildiğini hayal eden ve ona bunun için hiçbir sebep ya da neden vermediğine inan, ya da verdiğine inanmayan, bunun için bir sebep verdiğine inanmayan kişi, zorunlu olarak karşılık olarak onu sevecektir. Biraz lakancı anlayız başlangıçta söylediğimiz, sevilen kişinin kendisini. Seven kişi haline koyduğu andı. Yani sevgiye cevap verildi. Ee, Andılakanı, aşkın ya da sevginin büyülü anı dedi. Ha. Nokta ya da yüce anı dedi. Ha. Yani ben seviliyorum, karşılığında sevmeye başlıyorum. Ha. Spinoza'da bunun nasıl bir ha. konumda organize edildiğine dikkat edin. Eklediği bir şey var. Başkası tarafından sevildiğini hayal eden, ve ona bunun için hiçbir neden verdiğine inanmayan. Neden? Evet. Eğer bir neden verdiğinize inansınız. Başkası tarafından sevildiğinizi hayal edin, ülkedeyin. O zaman ne tür bir durumda hissedersiniz? Kendinize? Cevap vermek isteyen var mı? Karşılığında onu sevmek zorunda değilsiniz. Çünkü ona sizi sevmesi için bir neden vermişsiniz. Değil mi? Herhangi bir neden vermediyseniz Vers. ve sizi seviyorsa o zaman Hı. kaçınılmaz bir şekilde onu seveceksiniz. Çünkü hiç nedensiz sizi sevmektedir. Ha. Şöyle demiş, eğer sevgi için haklı bir neden verdiğini, bir sebep verdiğini düşünseydi, hayal etseydi sevilen kişi. Ha. Olsa olsa bundan bir gurur duyar. Gloria yani. Bir tür gurur ha, duygusuna kapılır. Sevgi duygusuna kapılmaz. Yani kendini beğenir, kendinden olur. Ha, hale gelir. Bu sık sık olur demiş. Aynı önermenin bir paraleli. 40. önerme. Okuduğumuz 41. sevgiye Sevginin zıttı nedir? Nefret dediğimiz. Ha, şey. 40. önerme de şunu söylüyor. Şu paralelliğe dikkat edin. Eğer biri başkasının ondan nefret ettiğini hayal eder ise ve nefretine neden olacak hiçbir şey yapmadığına inanırsa. Yani bu nefret edilmesi için kendisinden hiçbir neden vermediğine inanırsa. Kendi payına o da ondan nefret edecektir. Şimdi bu ikincisini düşünün. Eğer birisi sizden nefret ediyor ya da bunu imgeliyorsa tümüyle sübjektif bir bakış açısı olduğunu olduğuna dikkat edin. Bunun için eğer ona, ona bir neden verdiyseniz sizden nefret etmesi için yani sebebinin sizde olduğuna gerçekten inanırsanız ondan nefret ed edemeyebilirsiniz. Kendinizden nefret etmek zorunda kalırsınız. Ama herhangi bir neden vermiş değilseniz, böyle bir neden ona bir zarar e, vermiş değilken sizden nefret et ettiğini e, hayal ediyorsanız, karşılığında zorunlu olarak ondan nefret edeceksiniz. Şimdi bu iki e, noktayla başladık. Bu noktaya kadar herhangi bir sorunuz var, var mı? Adım adım giderdim. O zaman devam edelim. Ispinoza için sevgi nedir? Ispinoza için bütün duygular ha. üç temel duygunun varyasyonlarıdır. Birinci temel ha. duygu insanın kendi varoluşunu, anlayışı. Anlaması. Buna, buna isteme diyor. Ha. İstem. Arzu. Ha. Adını veriyor. Kupedidas. İkinci bir ha. duygu neşe. Ve üçüncü bir duygu neşenin ha. dersi keder. Bütün diğer duygular bu üç duygunun oranlanmaları, birbirlerine karışmaları ha. ya da başka bir deyişle ha. söylemek gerekirse. Ha. Bütün bir duygular, ha. heyecanlar çoğunluğu bu üç duyguya temelinde indirgeniz. Sevgi bir neşedir. Ha. Resminoza için son derece açık yani her şey sevgilim bir neşe olduğu çünkü sevdiğinizde varoluş gücünüz ya da kudretiniz bedensel olarak ve tinsel olarak ruhsal olarak artacak. Ya da tam tersi engelleyen diye bir durum vardır. Sevginin tersi gelimi nefret sizin vis agent dediğiniz yani faaliyette bulunma gücünüzü eylemde bulunma gücünüzü kısıtlayacaktır. Nefretle yap, ge, yaptığınız, gerçekleştirdiğiniz eylemler böylece aslında değerden düşmektedir. Spinoza'nın bu e, çerçevesi üzerinde devam e, ettiğimizde bir de şunu Hı. görüyoruz. Sevgi, bir dış neden fikrine, ideasına Hı. ya da böyle bir ideanın eşlik ed edişine Hı. ihtiyaç duyuyor. Sevgi diye genel bir şey yok, öyle Platoncu değilim. Spinoza. ne de bir sevgi dini oluşturmaya He. çalışıyor. Sevginin aşırısı mesela kötüdür şey için. Spinoza için. Ve oldukça ciddi paradoksal bir He. durumdur. Bu dış neden ne demek? Dikkat ederseniz herhangi bir sebep vermiş olduğuna inanmaktan ya da inanmamaktan He. bahsediyordu. Dış neden dediğimiz bu. Dışarıdaki bir şeyi seviyor olmak demek. sende dışarıdaki dışarıdaki bir şeyin uyandırdığı afektin, evet. duygunun evet. bir dış neden fikriyle birlikte verilmiş olması. Evet. Demek. O zaman sevginin evet. tanımını evet. görmüş oluyoruz. Bir dış neden eşliğinde duyulan bir neşe nefrette bir dış neden evet. fikri eşliğinde duyulan bir keder duyuruz. Gücünü azalmak. Ve tümüyle bedensel terimlerle düşünmeye dikkat edin. Yani bunu. Çünkü beden bir tür bizim etkilenme modalitemizdir, tarzımızdır. Dünyada, tinde, ruhta, zihinde bir tür etkilenme tarzımızdır. Zihin fikirlerle etkilenir. <gülüyor> beden ise Spinoza son derece açıktır, mekanik düşünür. O dönemin kendi mantığı, kendi fiziği nedenleri vardır. Hiçbir şey uzaktan değildir. Doğrudan doğruya mekanik kompozisyonlar yani var. olur. kompozisyonların ve bireylerin çoğul bir halde sürekli olarak sökülüp takılması. Yani başka bir şey değil. Buraya kadar bir sorunuz var mı? Şimdi birazcık hafifleteyim. Çok ağır konu olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Aslında bu tam bir Melotram konu. Melotram nedir bilirsiniz işte 19 eee yüzyıl başlayan Jane Austen'in romanları özellikle kadın rolü oldukça güçlü kadın. Pride başlayan, ne bileyim, eee Flower ile devamı. Emma var. Eee etrafında e, devam eden ve kuşkusuz Hollywood sinemasını yaratan bir tür ideadır. Metafor. aşk meseleleri, sevgi meseleleri, cevap alabilme alamama meseleleri etrafında duyulur da gerçekten bu Spinozen bütün melodramatik bir hava vardır. Bir tür hafif bir alay olmadığını da söyleyemeyiz. Şey, i̇nsanlık haliyle bir tür alay edilmediğini. Bir tür melodram halinde yaşayan bir insanlık portresinin çizilmediğini de söyleyemeyiz. Neden melodram bahsettim. Çünkü melodramlar biliyorsunuz. Haz ve acı, sevgi ve nefret evet. örüntüleri ve oyunları çağında dönen şeydir. Peki Spinoza gibi bir düşünürü evet. bu düzeyde evet. bir mekanik tartışması düzeyinde evet. tartışan birisini melodramatik kılan evet. meselelerine yavaş yavaş onu evet. tartışıp, girecek. <gülüyor> Şöyle bir şey düşünün. Melodram'ın klasik bir üçüncü kişisi olur. Yani üçüncü kişi mutlaka devreye giren. Gerçekte sevilmeyen ama gerçekte sevilen kişinin de sevdiği, birisinin sevildiği belli bir anı vardır. da bu üçüncü nasıl belirir? Bu üçüncünün belirleşi toplum kuran şeydir zaten. Cemaati oluşturan şeyidir. Üçüncü belirmedikçe sevgi işlenecek. İkinci bir noktayı hemen bulgulayayım. Spinoza için sevgi kendi içerisinde değerli bir şey değildir. Aslında sevgi ya da nefret. Her zaman bir başka duygulanış halinin, bir başka stratejinin bir yan ürünüdür. By product. Yan ürünüdür. Dolayısıyla Spinoza o kadar ütopyacı, sevgi dinleri falan filan, doğrudan doğruya pek hoşlanan birisi değil. Öyle görünüyor. Realizmi de burada kaynaklanıyor zaten. Ee, tekrar bu e, 40 ve 41. önermede görüyorum şimdi. E, sevilen bir kişi ne zaman sevmeye başlar? Zorunlu olarak sevmeye başlaması kendisinin sevilmek hususunda seven kişiye herhangi bir neden vermemiş olmasında kaynaklanıyor. Yani bende. de Beni sevmesi için hiçbir neden yok. Seviyor beni, ben de onu seviyorum. Bu kadar basit bir şeyden bahsediyorum. Eğer, tekrarlıyorum yine, bu önemli bir nokta. Bir neden vermiş olsaydım, zenginlik, bilmem ne falan filan. Yine ben otram, o zaman içindeyiz. O zaman karşılığımı pek sevmek zorunda değilim. Aslında sevmiyorum. Bundan gurur duyuyorum. Evet. 19. yüzyıl başlarında bu. Neblen'im. Hoşçakalın, Neblen'im. Amerikan sosyal evet. ortaya attığı kapitalizmin modern evet. tüketim kalıplarının tartışılmasına evet. ilk giriştiği bir nokta vardı. Orada vicarious consumption diye bir evet. benim vekaleten tüketim diye çevirmeyi önereceğim bir nosyon attı evet. ortaya. Vicarious consumption vika yani evet. vekil olarak. Bu evet bir tür tüketim kalıbının söz gelimi kadının süslenmesinin erkek için olmasını anlatır. Başkası adına bir tüketim kalıbı. Bunu tabii erkekler de yapıyor. O değil soru. Onun kullandığı sosyolojik örnek bu temelde gidiyordu. Neyse konumuz açısından önemli değil. Ama Spinoza gibi birisinin tümüyle bu mekanik çerçeve ne kadar zengin düşüncelere götürebileceği zaten takip etmeye devam edecek. <gülüyor> nefret için de aynı şey söz konusuydu hatırlarsanız. Eğer ben birisine bir kötülük yapmışsam ve o yüzden de nefret ettiğine inanıyor isem o zaman ondan nefret etmem. Birisine bir nefret dolayısıyla kötülük yapabilirim iş o noktadan itibaren oldukça karmaşıklaşacaktır. Yani sevgiyle nefretin iç içe geçtiği bir diyalektik ve bu üçüncü kişinin üçüncü bir eksin çağrılması zorunda hale gelecektir. Toplumsallaşma zorunda hale gelecektir. Ama bunun için Spinoza'da önce bir duygunun ne olduğunu afektin ne olduğunu, bir afektin ne olduğunu iyice bir hatırlamamız bir duygu belirli bir güç derecesinin diferansiyelidir. Yani ne demek istiyorum? Bir duygu bir şey değildir. Bir simge, bir imaj, şey değildir. Bir değişmedir. Bu zorunlu olarak bir değişme olarak bir dereceden başka bir dereceye geçiş halleridir. Bir aralığı takip ediriz. Bir duygu ya yani bir tür kuantumdur. Sonsuzca küçük küçüllüklere kadar takip edebileceğiniz çok ufak varyasyonlar. Evet. Duygu başımıza gelen bir şey değil dolayısıyla. doğrudan geliyor. Doğru. Evet. Başımıza geliyor, maruz kalıyoruz duygularımıza. Öfkeleniyoruz, kızıyoruz, korkuyoruz, umut ediyoruz, güven duyuyoruz, seviyoruz ve nefret ediyoruz. Sonsuzca pişmanlık duyuyoruz. Morschowski entile diye evet. şey evet. halimizden pek memnun değiliz, itiraz ediyoruz bir düresantiman duygusuna. Evet yapılıyoruz. Bu duygular içerisinde kuantum olarak eyleme gücümü arttıranlar arttıran duygular neşe duygular. Eyleme gücümü azaltanlar ise keder duyguları. Eyleme gücünün artması elbette istenir olan şeydir. Buna etiğinin tek bir amacı var. O yüzden töre bilim falan değildir. Bir tür bilim olduğu doğrudur ama bilmeyi bir tür afekt haline getirir. İnsanlık haline etik bir çözüm, etik, etik ve politik bir çözüm <gülüyor> öğrenen bir çerçeve. Şimdi bu gücümü arttıran eyleme gücümü arttıran duygularla nasıl karşılaşır? Nasıl bu tür duygular etkilenir? Şimdi eyleme gücümü azaltan duygulara, Bismillahirrahmanirrahim Basitçe pasyon, yani tutkular, bir tür edilgenlik hali. Evet. Ve insan bu edilgenlik haline her zaman mahkumdur. Çünkü evet. insanda fikirler evet. nedenlerin bilgisiyle birbirine bağlanmış değildir. Normal. Evet. Durumda. Başıma bir şey gelmiştir, duygulanmışımdır ama bunun nedeni bilmediğim ölçüde bu du bu duygu, duygulandığım şey evet. bir tutku. Evet. Yani. Evet. Dönüşür. Ama... Ha, olumlu tutkular olduğunu da hiçbir zaman yatsınlar. Söz gelimi pişmanlık. Olumlu bir tutkudur. Bütünüyle. İnsanın eyleme gücünü azaltır. Elbette. Pişmanlık gibi, ya da nefret. Kötü bir şeyden nefret etmek. Diyerek. Ama bütün soruyu iyinin kötünün ötesinde tartışmakta olduğunu asla unutmam. Başka bir deyişle Spinoza zaten bütün o çoğul bakış açıları groundunda ya da arka planında şöyle bir inanç, şöyle bir düşünce yatıyor. Eğer bir fizik olacaksa bu Tanrı'nın gözü. Yaratıcı Tanrı'nın değil. Zaten fiziğin, kozmolojinin kendisi olan, yani doğanın kendisi olan yani bakış açısından formüle edilmelidir. Eğer bir Kimya olacaksa, eğer bir biyoloji olacaksa, canlı varlığın bir bilimi olacaksa, eğer bir etik olacaksa, Tanrı'nın gözüyle edilmelidir. Ama Hristiyanlık bunu başaramaz. Hristiyanlığın bakış açısı, Tanrı'nın bakış açısını bilmez, anlamaz. Dinlerin, yani tarihsel dinlerin bakış açısı Tanrı'nın bakış açısı değildir. Tanrı tümüyle farklı şeyler anlatmaktadır. Çünkü İfade edici bir güçtür. Yani Kendisine döken bir doğadır. Kendisini açmakta olan bir doğadır. Ve kendisi dışarısında herhangi bir hedefe yönelik değildir. Bir telosa e, yönelik değildir. Var, var oluşun bitimsizliğidir. Başka bir deyişle. Ezeli ve ebedi e, oluşudur. Ama insan sonlu var. Dolayısıyla başına sürekli kötü şeyler gelir. Kötü karşılaşmalar e, gelir, ölümlüdür ama ölümü düşünemez. Eğer özgür ise ölümü düşünemez. Hayatı düşünebilir, hayatı temas edebilir yani. Bedene ilişkin tutkuların bir bakışınca ya yani tarım bakışınca çok özel bir gerçeklik tipi ne sahip olduk görüyoruz. Söz gelimi hoşla, hoşlanma dediğimiz şey. Bu mesela karşılaştığımız bir andır. Birisiyle karşılaştığımız bir andır. Bu karşılaşma bir okursuz. Yani bir başımıza gelen bir şeydir. Tesadüfen birisiyle karşılaştık. Aa, hoşlandık. Bu ne demek? Biliyorsunuz yine melotramlar da Yıldırım aşkı gibi bir anlamda falan dedikleri bir şey vardır yani ilk bakışta öyle Aşk kimi Spinoza için son derece e, net çünkü Descartes'in öncüllerinden birisinin kendi üzerinde tartıştığı ve hatırlattığı bir kudufutur e, yani yıldırım gibi vurulma e, ama Spinoza'nın bize söylemek istediği şeyi iki nokta çevresinde açarsak bu konuya neden girdiğini anlayacaksınız. Birincisi Spinoza şunu bir varsayım oluyor. Herhangi bir karşımızdaki birisinin herhangi bir duyguyla etkilendiğini görürsek biz de aynı duyguyla etkileniriz. Burada açık olmayan bir nokta var mı kafanızda? Bunu bir impresyon, bir giriş impresyonu olarak, izlenim olarak. Antolojik bir varsayım değil yani. Böyle bir şey. Eğer herhangi birisini bir nefret duygusuyla etkilenmiş olarak görürsem, ben de o duyguyu taklit eder. Yani ben de de bir nefret duygusu uyandır. Neye karşı? Onu nefret ettiği kişiye karşı ya da varlığa ya da olaya karşı. Burada anlaşılmayan bir nokta var mı? Yok ya abi. Ya da sevgi için aynı şey. Bu birincisi bir tür taklit etme modeli çok primer bir şey oldu. Evet, Sorunuz. Ha Evet, o, şey, kitabın daha önceki bir yerinde ama ben şimdi ortaya atma ihtiyacı hissettim. Çünkü binazan kitabına herhangi bir yerinden girip herhangi bir yerine çok farklı yollardan, çok çoğu yollardan gidebilirsiniz. Yani bütünüyle bir iç göndermeler ağı. Ha. Ha. Halinde örgütlenmiş ha. olduğu için. Bu gerçekten bir varsayım ama ontolojik bir varsayım değil. Onun altında ha. çizmek ha. Ha. istiyorum. Bir tür biyolojik, fizyolojik varsayım çünkü. Öyle diyor yani ha. Spinoza çünkü başına gelmiş herhalde. O anlamda söylüyorum. Ha. Böyle bir şey. Ha. İşte Descartes'in başına nasıl geldiyse, bu döfdür. İkinci bir nokta, bir ısrar meselesi. Ben birisini sevdiğimde, seviyorsam eğer, sürekli olarak onda da bana karşı bir sevgi uyandırma, aynı duyguyu uyandırma isteğiyle. Çabalarım. herkes için öyledir. Dolayısıyla ne yaparım? Ona beni sevmesi için bir neden sunmak zorunda kalıyor. Ama ben neden sundukça ona, eğer bu nedenin farkına varırsa, kendisinde benim arzuladığım bir şeyin bulunduğunun farkına varırsa, bunun karşılığında o beni sevmeyecektir başlangıçtaki. Bu ısrar e, temasının da altına çizeyim. Bu taklit temasının yanında ve biraz ara verelim istedim. Bütün bu sevme falan filan meselesi etrafında, sevme ve nefret duyguları etrafında e, ördüğümüz bir tür melotram meselesine e, bağladığımız e, konuşmanın arka planı. bir Spinoza'da arka planı daha var. O, o arka planda ha. elbette bedensel hazlar mevzuunda veririyor. Ha. Spinoza için beden karmaşık bir cisimdir. Sonsuzca karmaşık bir cisim. Bir, bireydir. Beden ve biz beden, bedeniz. Yani apaçık bir şey. Ha. Ayrı bir ruh değiliz anlığımız bedenimizden asla bağımsız bir şey değil ama birbirlerini ne karşılıklı koşullandıramayan şeyler anlığımızla bedenimiz başka bir deyişle en klasik Spinoza meselesi monizm yani Spinoza'nın bedenle anlık yani mens zihin aynı şeydir yani o zaman duygular nedir? Tekrar bir geriye bakıyoruz. Her duygu bizde bedenin bir duygulanışına tekabül eden zihinsel bir olgudur. Başka bir deyişle zihin anlık dediğimiz şey sadece anlama kutretimiz değildir zihin dediği, evet. andık adını verdiği şey, bütün bu coşkusal bileşenleri, heyecanlarımızı, başımızdan geçen olayları, hafızamızı tümüyle kapsayan ve duyguları da böylece e, e, içeren bir modus, bir tarzdır. E, duyguları afektus adına e, bir, Spinoza. Ama bu afektus'u belirleyen belirleme terimi çok önemlidir açısından <gülüyor> belirleyen yani onun zeminini e, oluşturan bedensel duruma bir halden bedenin bir halden başka bir hale e, geçişine e, eyleme kutretindeki bu varyasyona artmaya ya da e, azaltmaya ise afektiyoruz adına veriyor Yani bedenin modifikasyonları, duygulanışları adını veriyor. Bunlar aynı şey değiller. Birbirinden çok farklı şeyler. Eğer şehvetten, hoşlaşmadan falan filandan bahsedersek bunlar bedensel afeksiyonlar. Espinosa bedeni ciddi alan ilk düşünürlerden birisi. Bir hedonist değil asla ama hazların bastırılmasına falan filana karşı çok radikal bir konu var. Özellikle din ve ahlak sistemleri öğretilerine karşı oldukça radikal bir olun ve Spinoza'yı bayağı tedirgin ortamlarda bırakan bir tür yani baskıya Hollanda gibi oldukça özgür bir yerde yaşıyor olmasına rağmen o dönemde maruz bırakmış. Peki bedensel bir afeksiyonun ne olduğunu kavramadan galiba sevgi işini kavrayamayacak gibi e, görünüyoruz. Ya da daha ileriye gidemeyecek gibi görünüyoruz. Yani üçüncü kişiyi ortaya e, işin içine katamayacak gibi e, görünüyoruz. E, bedensel afeksiyonlardan, duygulanışlardan şu da şunu alıyorum. E, güneş ışığını görmek... E, Mutlaka ve mutlaka bir karşılaşmadır. Bedensel bir karşılaşmadır. Güneşin bedeniyle, güneşin ışınının bedeniyle çok basitçe öyle düşünüyor. Bedenimin şu ya da bu kısmının ya da bütününün karşılaşmasıdır. Cinsel aşk ya da şehvet bedenin şu ya da bu yönde başka bir bedenle etkilenmesidir. Kompozisyonudur. Bir daha yalın bakıyorum. Mesela bizim fiziğimiz bugünlerde fizyolojimiz daha karmaşıktır elbette. Ama mesele e, e, önemli tartışma boyutunun ne olduğunu e, algılamamızda e, gelmeli. Tümüyle kendine ait nedenlerle, kendi döneminin fiziğini belirlediği nedenlerle bütünüyle bir mekanizma olarak düşün. Biz de otomatlarız. İnsanlar Tinsel, ruhsal otomatlardır şeye göre. Ginoza'ya hmm. göre. Daha sonraki bir tür materyalizmin işte o long machine, makine insan falan filan bununla karıştırmayın. Böyle bir şey çünkü tinsel otomat olduğunda bahsediyor. Ruhsal otomat olduğunda. Yani ruhunun da bir tür otomatizasyonu olduğunda. Insanın, <gülüyor> ruhunun da bir işleyişi olduğunda ki bu özgür bir işleyiş değildir açıkça, ee, söylemek gerekir. Çünkü özgürlük, e, yani iradeye dayalı bir e, özgürlük anlayışı, e, basitçe bizi şu ya da bu yönde eylemeye götüren nedenlerin farkında olmak işimiz demek. Herhangi bir şekilde eğiliyorum, birisini seviyorum, özgürce sevdiğimi düşünebilirim. Çünkü bana bir neden verilmemiş bu sevme için. Dolayısıyla hem bedensel hem de tinsel bir otomatdan ne anlamamız gerektiği anlaşılıyor. Spinoza'nın bütün programı bu... Bilme yoluyla, farkına varış yoluyla bir tür özgürleşme sürecinden bahsetmek. Dolayısıyla söz gelim şunları diyebiliyor. İlk insan asla özgür değildi. Adem özgür değildi. Günahını özgürce işlemedi. Dolayısıyla bu günah değildi. Bir zehirlenmeydi. Elmayı yedi, zehirlendi, düştü diyor. Çünkü Erman'ın kendisi için zehir olduğunu bilmiyordu. Tanrı da bunu ona söylediği zaman bunu bir ahlaki yasa gibi algıladı. Halbuki Tanrı herhangi bir yapmayacağı bir şeyi vaaz edebilecek birisi değildir. Tanrı şeyleri olduğundan başka türlü yapamaz Bu onun güçsüzlüğü olurdu. Kendisi dışındaki bir ilkeye, kendisinden yukarıdaki bir ilkeye boyun eğişi olurdu. Doğa yasaları değişmez Ömer. Başka bir ee, değişle Yine o dönemin klasik şeyine bağlanıyor. Ama bununla ne yaptığı önemli. Spinoza nasıl bir özgürleşme programı önerdiği, nasıl bir öznerlik ve tutkular üzerinde hakimiyet programı önerdiği önemli. Bu tutkular üzerinde hakimiyet çok eski bir temadır. İşte Aristo okursanız bütünüyle bir efendilik ahlakı. Yani tutkular üzerinde efendilik. Aynı zamanda bu efendilere ait bir ahlaktır. Yani özgür vatandaşlara ait bir ahlak ve Böyle bir klasik ahlak anlayışının hakim olduğunu görürsünüz. Nikomagos'ta falan da. Evet. ahlakı biraz farklı bir boyutta tasvir ediyor. Yani ya Spinoza'nın felsefesi pekala bir ontoloji olabilirdi. Ya da buna politika başlığını da atabilirdi. Ama bunu yapmadı. Etiği seçti. Kendisine özgü dışsal nedenleri vardı. Bunun. Yani yakılma tehlikesi var çünkü. Bazı şeylerde sanki bir öneriymişçesine sunuyor göstermek için ama kitabını basamadıydı. Neden? Yani cesaret edemedi aslında. Ölümünden sonra e, yayınlandıydı. <gülüyor> e, beden üzerine düşünmek değil de düşünmenin bedensel bir afekt olduğu Göstermek istiyor. İşte düşünmek, coşkulanmak, haz almak, duygulanmak. Evet. Bütün bunlar mensin, yani zihnin başka bir tarzda bedende aynı olan bir yönüdür. Başka bir tavırdaki bir yönüdür. Başka bir tarzdaki bir yönüdür. Bunu şöyle anlatabilirim. Mesela Spinoza eğer haz almanın iyi ve neşeli bir şey olduğunu söylediğinde neşenin kendisinin neşe duyma halinin aşırısının olmayacağını söyleyecektir. Bu her zaman iyidir. Aşırıya kaçması söz konusu değildir. Ama sevgi pekala aşırıya kaçabilir. Patolojik bir durum haline gelebilir. İnsana delirtebilir. Özgür. Bu günlük faaliyetimizde iyi bildiğimiz bir şey. Aşırıya kaçmak dediğimiz şey. Bunu şöyle bir örneklendireyim. Esprim o zaman hoşlaşma adını verdiği şey kendi içinde olumludur. Çünkü bir hazdır. Gücümüzü arttıran bir şeydir. Bedenimizin gücünü arttırır. Ama bedenin yalnızca bir noktasında odaklanırsa o zaman aşırıya kaçmış demektir. Bedenin bütününe yazılmış, yayılmış olmadığı anlamında. Dolayısıyla mesela bir şehvet duygusu kendi içinde kötü değildir. Aşırıya kaçtığımda yani Saft bir cinsellik momenti içerisinde, tek bir organ üzerinde evet. yoğunlaştığı zaman kötüdür çünkü bedenin diğer tarafların şanslarını tüketir. Yani cinselliğe yapılan aşırı bir yatırım, başka bedenin başka başka etkilenme tarzlarının, çeşitli ve çoğul etkilerme tarzlarının önüne geçme etkisi veredilir. Aşırı sevgiden. Evet. Böyle bir şeydir tinsel alanda, ruhsal alanda ve zihin alanında. Bu çerçeve üzerinde mesela e, Arto ya da Dölöz gibi e, insanlar bir tür organsız beden diye bir nosyon attılar. Özellikle Arto bedene bir skandal muamelesi ve cinselliğe bir skandal muamelesi çekmeye başladı dönemde. Evet? Hı? Tabii, tabii. Descartes için de öyle, Spinoza için de öyle, Hobbes için de. Mesela o değil. O yönde bir dertleri yok. Ama şu andaki bir yarar ile gelecekteki bir yarar arasındaki fark var. Mesela şu andaki bir zararı göze alabilirsin gelecekteki bir e, yarar için. Eğer insanlar akıllı olsaydılar, us onları yönlendirseydi diyor e, mesela Spiroza, e, bunu yapabilirdi insanlar ama şimdiye daha çok bağlıdırlar. Çünkü bedensel varlıklardır, otomatlardır. Yani çok dolaysız, hazır bulunan güdüler onları e, dürter. Şu ya da bu yönde eylemeye. Spinoza aslında bir he, akıl dini yapmak istiyor değil. son derece realist bir şekilde insanların budala olduklarını biliyor. Kalabalıklar halinde yaşadıklarını, hiçbir zaman öyle akla uygun davranan varlıklar olmadıklarını. Çünkü akla uygun davranış demek Tanrı'nın bakış açısı demektir. Akla uygun olsaydı eğer insanlar e, dediğinde e, bunun gerçek bir varsayım olmadığını hiçbir zaman da gerçekleşmeyecek bir farkı ee, olduğunu söyleyecektir. Sözgelimi akla uygun bir toplumda insanlar iyi diye bir şey düşünmeyeceklerdir ya da kötü diye bir şey düşünmeyeceklerdir. İyi ve kötü terimleri e, söz konusu olmayacaktır. Çünkü kötü bir şeyi düşünen demek, imgeleyen demek kötü hale düşen demektir. Yani eyleme gücünün azalmasına tekabül eder. Peki söz hoşlaşma dediğimiz şey nasıl oluyor da eyleme gücümüzü azaltıyor, örseliyor ya da engelliyor? Basitçe artoların ya da dölezlerin oldukça fizyolojik gibi görünen yaklaşımları, bu organsız beden mevhumu, bunu günümüze daha uygun bir tavırla, Termin eder sanırım. Şöyle bir e, çerçevesi var. E, Antananarto öyle kullandığı organsız beden e, mevzunu. E, Organik sistem, organizma dediğimiz sistem, insan organizması e, dediğimiz sistem, kompoze bir sistemdir, bileşik bir sistemdir. Ama bazı organlar ayrıcalıklıdır. Mesela Freud için cinsel organdır. Önce ağızdan başlayarak işte oral safadan genital safaya kadar giden bir cinsel yerler organizasyonu ya da tarihi birey oluşunda yani insan bebeğinin birey oluşunda psikanaliz bunu vücudun bütününe Yaymama konusunda çok ısrarlı. Yani bu safaları organize ederken, tartışmasını yürütürken tümüyle fizyolojik altlara ve incelemelere dayanarak Freud'dan falan başlayan bir yorum tavrıdır. Bu. Yani hazlar belirli organlar üzerine yapılan arzu yatırımlarıdır hazlarımız. Evet. Bütün bu faldus meselesi falan filan da oradan çıkıyor. Başlangıçta Lacan ile e, girmiştik. Lacan'ın takip ettiği şey, bu arzu yatırımının bir nevi işleyişi. Bu işleyişin çok e, spinozacı bir tarzda formüle edilmediğini biliyorum ama bazı benzerliklerin ya da paralelliklerin olduğunu olduğuna dikkat e. çekmek e, isterim. Eğer ben cinsel bir arzu ile bağlanıyorsam birisini seviyorum anlamına bu Başkasının sevgisi aracılığıyla kendimi sevmem anlamına gelir. Başka bir deyişle ben kendi organıma cinsel arzu etrafında, kendi organizma bir tür yatırım yapmak değil. Hazzımın bir kısmını oraya yüklemek değil. Oraya bin, bindirmek değil. Sevdiğim şey ise bunun her zaman arka planında daha ötesinde belirmesi gereken bir şey. lakancı, jargon içerisinde. Bu daha öteki. Şey işte o yümlü Obje Petita. O küçük okunmayan he. arzunun yönlendiği bir boşluk. He. Bunu şöyle he. Spinozacı bir çerçevede he. aşabiliriz sanırım ya da açıklayabiliriz. Açıklayarak aşarız işte Hegelci terminolojiyi he. Spinozaya pek uygun olmayan bir terminoloji kullanmıştık. <gülüyor> Vücudun herhangi bir yerinin aşırı uyarılması, terime dikkat edin, aşırı uyarılması diyorum. Ee, türünden bir modda, bir tarzda tartışıyorum Tabii Halbuki spinozist bir tavırla baktığınızda, spinozacı bir tavırla e, baktığımızda, vücudun herhangi bir yerinin uyarılması aşırılığın kendisi. Aradaki fark budur. Aşırılığın kendisi vücudun yalnızca herhangi bir yerinin uyarılmasıdan başka bir şey değildir. Çünkü vücudun herhangi bir yerinin uyarılması başka bir yerinin de başka bir yönde uyarılmasının önüne geçilmesi anlamında zaten gelir. Dolayısıyla uyarılmanın bütün vücuda yayılması bir türünden bir varsayım var. Bütün vücuda yayılan uyarıma ise haz veriyor. Şimdi şöyle bir çerçeveyi düşünün. Daha önce bahsettiydik bu sadizm yani mazoşizm meselesinde. Mazoşizmde cereyan eden bir şey var. Cinsel organlar üzerine yönlenmiş bir şey değil. Cinselliğe doğrudan doğruya endekslenmiş bir şey değil. Vücudun bir tür kendi içerisine kapatılması, yani organizma olmaktan ayrıcalıklı hiyerarşik mekanizmalar olarak anlaşılmak yerine organsız kendi üzerine kapanmış bir tür işlev olarak kodlanmış türünden bir belirisi var mazoşizmde. Dolayısıyla duyulan şey acı duymak değil, acı duymayı istemiyor. Mazoşizmde. Kendi bedeninin sınırlarını kapsamak istiyor. İçeriden bir tür öznellik tarzı olarak kendi bedenini içeriden kavramak istiyor. Bu elbette çok tehlikeli sonuçlara da varabilirim. Bu da aşırılığa kaçabilir. Ama altını çizmek istediğim nokta kinsel, zihinsel ya da bedensel olsun herhangi bir aşırı uyarmanın her zaman bedenin ya da zihnin yalnızca bir yönünün işleyişi ve yalnızca bir tarzda tek yönlü olarak işleyişi ve aynı zamanda dolayısıyla Öte tarafların, bedenin, zihnin, duygusal yaşamın, öte tarafların engellenişi anlamına gelmez. Bu Spinoza'ca aşırılık. Nosyonu. Bütün etikati programlayan aşırılık nosyumuz için aslında böyle bir şey. Dolayısıyla anlayabiliyoruz ki sevme de, sevgi de, Aşırı bir hale gelebilir. Ne demek? Tek birisine yönlendiği zaman. Tek bir kişi üzerinde, ısrarda. Bulunduğu zaman. Aşırıdır ve bizim için kötüdür. Ha. Aşıklar de, genelde deli gibi olurlar. Gülünç duruma düşerler. Yani böyle bir notları. Ha. Özellikle eskolyon vardı. Öyle e, hikayeler var. Çünkü ne yapacaklardır aşıklar? Karşı tarafın kendi duygularını taklit etmesini bekleyip, işte belki platonik bir tavır diyebilirsiniz ama tam o olmadığını söyleyebilirim, onlara sürekli olarak nedenler sunmak, kendisine cevap vermesi için, aşkına, sevgisine cevap vermesi için. Sürekli olarak nedenler yaratmak türünden bir faaliyete, bir uğraşıya ve bir çabaya e, tapıldıkça ve bu sadece bir kişi üzerine e, endekslendikçe e, sonuç karşı tarafın kendisinde bu nedeni buldukça e, bu sevgiye, bu aşka cevap vermemesi sonucuna varacaktır. Evet. Yani bir tür evet. Bayson'un double bank bir bir evet. çift bağlılık çifte bağlanma durumu bir tür şizofrenika evet. diyebiliriz. Bu çifte bağlanma çerçevesi içerisinde evet. sevgi de dolaylı bir yoldan işleyebilir olduğu için yani başka bir deyişle başka türlü bir stratejinin duygu yatırımının, duygu stratejisinin, duygulanışın evet. bir tüm yan ürünü olabildiği için daha önce söylediğimiz gibi işin sonucunda varacağımız evet. nokta sevgi üzerinde oyun oynanabilir olmasıdır. Öznenin, kişinin kendi sevgisi üzerinde oyun oynayabilir olmasıdır. Çünkü elinde iki adet altını çizdiğimiz mekanizma vardı. Birisi, sürekli olarak seven kişinin karşı taraftan cevap almak için çabalaması, yani karşı tarafında kendisini sevmesi için çabalaması, İkincisi de bir duygunun her zaman taklit edilebilir olması. Duyulan bir duygu. Bu ikisinin normal sonucu nedir? Bir üçüncü soru formülün Spinozanın başka bir diğer belirası. O da herhangi bir duyguyla sevgi olabilir, nefret olabilir. Etkiler etkilenirsen, herhangi bir duyguya maruz kalırsan, özellikle bu sevgi gibi bir tür haz olduğunda bende bu hazzı uyandıran imgenin imgeyle, imajla, görüntüyle ya da hayalle evet. birlikte beliren, tesadüfen orada olan başka bir imajı da seveciyim. Ya da nefret edeyim. Evet. Bir tür çağrışım ilkesi. Serbest olmayan bir çağrışım ilkesi. Bir tür zorunlu çağrışım. İlkesi sözcükler düzeyinde değil imgeler düzeyinde. İşleyen, hazır bulmuşlar düzeyinde işleyen bir çağrışı. Bir Dolayısıyla ben sevdiğim bir ortamda birisiyle karşılaştığımda o kişiyi sev, severim artık. Ta ki kendisinden nefret etmeme sebep olacak <gülüyor> herhangi bir şey yapana kadar. Ya da nefret ettiğim bir ortamda karşılaştığım birisinden ya da bir şeyden nefret ederim. Bütünüyle nötr bile olsan, yani kendisine beni sevmem için herhangi bir neden sunmuyorum bile. Olsan bu duyguyu duyacağım. Karşı. <gülüyor> yani söylemek istediği şu. Bir zamanlar ona haz vermiş olan şeyi anımsayan biri, ona ondan ilk kez haz almış olduğu zamanki koşullar altında sahip olmayı isteyecektir. Devam ediyor ama nefret ettiği koşullarda elbette sahip olmayı istemeyecektir. Tam zıttı gerçekleşecektir. Peki bu menajer truaya nasıl dönüşüyor? Yani bu üçlü olayına nasıl dönüşüyor? Bu üçüncü nasıl belirliyor? O da şu ilke dolayısıyla belirliyor ya da şu varsayı dolayısıyla belirliyor. Ben birini ya da bir şeyi severken onun sevmiş olduğunu bildiğim şeyi de seveceğim. Onun sevdiği şeyi de seveceğim. Birinci ilkeyle çok uyum içerisinde sevgisini taklit ederiz. Çay seviyorsa çay seveceğim. Söz Çok basit yine ontolojik olmayan bir hal önermesi insanlık hali önermesi ama diğeriyle uyum içinde. O zaman karşılığında eğer bir sevgi göremiyorsam sürekli olarak çabalayacağım şey onun sevdiğini bildiğim birisini sevmek olacak. Onun sevdiğini bildiğim birisi birisini sevmek. Menajatura dediğimiz şey bu üçlü Melodramatik üçlü böyle yaratıyor. Ama o üçüncü kişi de kendi payına herhangi bir neden ben ona herhangi bir neden göstermeden stratejik olarak, bir yalan olarak, bir illüzyon olarak sevildiğini görecektir benim tarafımda. Bu sahte bir sevgidir. Doğrudur ama bir tür sevgidir gerçekten. Ama aynı zamanda bir stratejinin konusu olabilir. Melodram'ın konusu olabilir ve e, çok geçmeden e, bu sevilen benim tarafından e, sevilen ötekinin sevdiği bu e, üçüncü kişi durumu çakacaktır. sevilmediğini e, zorunlu olarak anlayacaktır. O zaman ne olur? <gülüyor> ne olabilir o zaman? Kimden? Hı hı. Ötekine imrenecektir, benden nefret edecektir. İmrenme de, nefret etme de kötü duygulardır. Dolayısıyla ben birisini severken, toplumun başka bir kesimini nefret duygularıyla, bu sevgiyi kullanırken, proses ederken, nefret duygularıyla etkileyebilirim. Nefret duygularına, yani gücün azalması durumuna, Gark edebilirim bir anlandır. Bu aşırı sevgidir. Ya da sevginin bir strateji olarak kullanıldığında vardığımız bir sonuç. Bunun altını çiziyorum bir sorunuz var mı? Tanrı sevgisi diye bir söz var. Bu nedir? Hristiyanlık bunu asırlardır terörlüme. Tanrı sevgisi. Eski Yunanlar için böyle bir dert yoktu. Pek sevilmeyen tanrılar vardır. Ama varoluşu fuzisi sevmek gibi bir şey vardı. Fuzis o zaman tanrıydı. Tanrı diye adlandırılmamış, çok tanrıcılığın içeremeyeceği bir varoluşu sevmek meselesi vardı. Odunu sevmek vardı. Marangoz odunu sever. Yani böyle anlatımları vardı şey. üzerine, ürün üstüne. E, filozof Bilgeliği sever. Bilge değildir. Bilgeliği sevendir. Şimdi Tanrı acaba bizim onu sevmemiz karşılığında bizi sever mi? Biz ona herhangi kendisine dışsal olan bir neden Tanrı her şey olduğuna göre sunabilir miyiz? Spinoza belli bir yerde bunu şey yapıyor. Hayır, Tanrı'ya böyle bir şey asla sunamazsın. Zaten o, o evrensel anlığın bir parçasıdır. Benim ona sunabileceğim bütün neden. Kendi neden olduğudur. Dolayısıyla Tanrı sevgisi denilen şey Tanrı'ya yönelik bir sevgidir. Ama bu sevgi iki türlü olabilir. Diyor. Birisi entelektüel olabilir. Zihinsel yani. Entelektüel bir sevgi. Yani her şeyi Tanrı vasıtasıyla bir Bildiğimi bilerek, her şeye Tanrı vasıtasıyla sahip olduğunu bilerek. Dolayısıyla zavallı götenin yanlış anladığı ama hayran olduğu <gülüyor> ünlü önerme varır. Karşılığını beklemeden sevme hali. Herhangi bir karşılığı beklemeden, karşılık almadan bir şeyi sevme. Ama sevilebilecek tek bir varlık var. İçin böyle sevilebilecek o da Tanrı'dır. Çünkü Ondan nefret edemez. Yani Tanrı'dan nefret etme türünden bir anlayış var mıdır bilmiyorum. Çünkü Tanrı bir idea olmadıkça, varoluşun tümü, kipi oldukça. Varoluşun kendisinden nefret etmek ne anlamı gelir? Rüspinoza bir konuda çok daha açık, ünlü konatus ilkesi, yani çaba ilkesi. Bu da şunu söylüyor. Hiçbir varlık kendi kendisini anihilate yani yok etmez. İntihar edebilir. Çünkü karmaşık bir bireydir. Dış nedenler vardır. Ya da şu nedenle e, intihar edebilir. Söz gelimi e, pek de ruhsal olmayan e, bir intihar. İntihara mecbur bırakılabilir. Bir dış nedensellik çizgisi e, içinde. Böyle, yani tarafında. Seneca gibi hani Tiran kendisine, kendisine intihar etmesini emretmişti. O da intihar etti. Çünkü daha kötü bir durumdan, gelecekte karşılaşacağı, daha kötü bir durumdan, işkenceden ya da Tiran tarzında korkaklık durumunda kaçmak için o kötülüğü kabul etmek zorunda kalıyordu. Ve kendisini ebedileştirdi böylece bu intihar faaliyetinde. Evet. Aynı şekilde birisini öldürmek kendi içinde kötü. Birisinden nefret etmek benim için kötü. Onun için tümüyle kayıtsız olabilir onun özneliği açısından. Ta ki aynı diyalektik yani sevgi diyalekliği gibi nefret diyalekliği kendi içerisinde yeniden başına yanaklanır. Yani o da karşılığında benim nefretimi takvim edene kadar. Ama bir şeyi unutmayın. Önemli bir nokta var burada. Eğer birisi benden nefret ediyor, bunun için bende bir neden varsa, ben ona bir neden vermişsem, yani bir kötülük yaptıysam. Ben bunun karşılığında ondan nefret edemem. Kendimden nefret ederim. Buna pudor, pişmanlık adını veriyor. Bu kendinden nefret etme halinde. Kendinden nefret etme kötü bir duygu. Her nefret etme. Gibi. Evet. Ve bu kötü duygudan insanlar evet. iyi duygular karşısında olduğundan daha fazla tırstıkları için, daha fazla kaçmak istedikleri için, varlıklarını korumak, konatus ilkesi uyarınca, varlıklarını sürdürme çabası ve hep hazların peşinde koşma çabası, bir nevi egotizm, egoizm meselesi. Her zaman baskın olduğunda sevgide, bu çok kolay işlerken Tudor yani Pişmanlık, insanların pek karşılaşmak istedikleri bir duygu olmayacaktır. Yani çok az insan pişman olabilecektir. Ama pişman olan bir insan politik olarak faydalıdır. Yani Spinoza kalabalıkların durumu, insanlık hali falan bu hallere pek güvenen birisi değil. Biliyor kötü olduğunu. İnsanların genel olarak. Ama bu bir aşağılama vesilesi de değildir. Yani onlara gülme meselesi de değildir. Bir Önerme meselesidir, bir şey önerme, bir tür özgürleşme süreci önerme meselesidir ve Spinoza bu konuda çok açık. Dolayısıyla bütün bu yetpare felsefesi kah politik yorumlanabilir, kah etik açıdan yorumlanabilir, kah bir fizik olarak okunabilir, varoluşun bir fiziki, kah bir kozmoloji olarak, kah bir tanrı bilim olarak. Ama bölümleri, kompartmanları yoktur başka bir deyişle politik felsefe bir nevi ne felsefesi şöyle şöyle. Asla öyle okumayın. Hmm. Tatmayın. <gülüyor> Neden melodramdan hmm. bahsettiğim? Bütün bu melodramatik hmm. unsur bir tür bakış açılarının çakışmadığı hal hmm. üzerinde de dikkat edersiniz. Birisi birisine aşık olur ama bunun karşılığını almaz. Ama bir süre sonra öteki birincisine aşık olur ama çok geçtir. Artık çok geçtir. İyi bitsin ya da kötü bitsin. Bu program Hermel da vardır. Ha, diğer şeyleri. Yani bütün sinematografik ya da romansa da ya. Romansa da dediği dedi, dedi süslemelerin Yanında çerçevelerden böyle bir program var. Peki bu bakış açılarının karşılaşması bir araya gelişi, yani birbirlerine cevap verişi acaba söz gelimi edebiyatta ya da sinemada nasıl cereyalet? Tümüyle bir spilozist mesela olarak ortaya atmış gibi görünüyorum ama gerçekten de öyle olduğunu düşünüyorum. Bu karşılıklılık nasıl tatlanabilir hali gelir ya da gerçekleştirilebilir hali? Pasolini gibi birisi yani bunu işte Bahti'nin kullandığı bir lingüistik terimiyle açıklıyor. Belirli bir noktada, ister romanda, ister sinemada, bir tür mimesis adını verdiği öykünme hali. Yani bir duygunun başka birisinde de oluşu bu dil içerisinde oluşturulabilir ya da sinematografik imaj içerisinde onlaşabilir. Melodram kötü bir şey değildir. Yani o anlamda e, söylüyorum. Kötü melodram yapılabilir. Ama bütün söz gelimi, o güçlü İtalyan e, realist sineması tümüyle melodramatik klişelerin bir görüntüsüdür ve çok iyi bir filmdir. Gerçekten çok güçlü bir e, filmdir. Rossellini'lerin, Visconti'lerin dünyası bunları hatırlarsanız ya da Jean-Luc Godard'la falan başlayan bir e, süreç, farklılaşan bir Süveyş, Fransız sinemasında 10 yıl sonra İtalya'da. Ya da sen bilirsin Atmanları falan, Amerikan bağımsız sinemasının bir tür realizmi. Aynı şeyi büyük realist edebiyatta da görüyoruz. 19. yüzyılın büyük realist edebiyatında, Fransız edebiyatında, Stendhal'lerde falanlarda görebiliyoruz. Tümüyle melodramatik klişeler içerisinde devinen kahramanları, karakterleri bireylerin dünyasıdır. Evet. Bu linguistik mesele, Mimesis adını verdiği linguistik mesele işin aslında şuna tekabül ediyor. Vahdi'nin bir kitabında serbest ya da özgür dolaylı söylem adını verdiği şeye. Özgür dolaylı söylem. Şimdi evet. şöyle bir şey düşünün, çok zordur gerçekten bunun anlaşılması. Çünkü bir tür üslup özelliğidir ki iki farklı dili birbirine tek bir unsur halinde ekler. Eklenmiş. Yani birbirini alıntılayarak ötekine kendisini üst dil kılan, üst dil haline getiren bir mekanizma değildir. Alıntılamak, kuotasyon falan filan değildir. Bir yukarıdaki anlatıcının birisinin düşüncesini alıntılaması, birisinin duygu halini alıntılaması değildir. Söz gelimi şöyle bir şey örnek verebilirim. Bütün gücünü toplamaya çalıştı. Asla kendini bırakmayacak. Ünlem. Gogol'da. Asla kendini bırakmayacak. Ünlem nedir? Gogol dıştan anlatıyor birisini bu halini tasvir ediyor ama belli bir noktada salt bu ünlemle belirli bir noktadan işaretiyle başka bir dilin ruh durumu, Gogol'un dilinin ruh durumuyla aynı hal geliyor. Bu bir tür uslup. Uslup denemesi. Ama dikkat ederseniz günlük hayatın konuşma rejiminde egemen olan tarz bundan başka bir şey değil. Günlük hayatın konuşma. Rejiminde. Yani realizmin taklit etmek zorunda olduğu tasvirin değişiyle günlük hayatın bu tür bir konuşma içerisinde süre gidişi. Bu serbest ya da özgür konuşma rejimi böylece günlük hayatın bütün unsurlarını toplayabilme ve bir araya tek bir konuşma düzlemi üzerine, tek bir söylem düzlemi üzerine atabilme anlamına geliyor. Melodram ise bu tür bir söylem biçiminin dışsal edebi ya da sinematografik formu görebilirsiniz. Çok farklı realizm tipleri söz konusu olabilir. Elbette Amerikan Hollywood realizmi, melotramı ile İtalyan realizminin melotramı arasında çok büyük fark var. Roseli'nin ülkiler falan ya da Desikal veya Melota mı? arası. Bir soru var mı? Evet. Soru var mı?